Tanrı'nın kendisi görünmüş olsa bundan daha çok heyecan uyandıramazdı. Charles Bovary ellerini havaya kaldırdı. Canive aniden durdu. Hume de daha doktor içeri girmeden çok önce başlığını çıkardı. Larivie, Bishan'ın kurduğu büyük cerrahi okulundan şimdi sayıları çok azalmış o filozof doktorlardandı. Onlar mesleklerini koyu bir aşkla severler, sevinçle, heyecanla yaparlardı. Larvier bir öfkelendi mi, hastanesinde her şey titrerdi. Öğrencileri de onu öylesine saygı besliyorlardı ki, kendi hesaplarına yerleşir yerleşmez, ellerinden geldiğince onu taklit etmeye çalışıyorlardı. Öyle ki yakın kentlerdeki doktorlar da Tıpkı onun gibi uzun bir yün yelekle bol bir kara ceket giyiyorlardı. Ceketin düğmeleri çözük, kol kapakları tombul ellerini biraz örtüyordu. Çok güzel ellerdi bunlar, hiç eldiven giydikleri görünmemişti. Sefaletlerin içine hemencecik dalı verecekmiş gibiydiler. Larivière nişanlara, ünvanlara bilim akademilerine aldırmayan konuksever, ele açık fukara babası bir adamdı. Erdemliydi ama Erdem'e inanmazdı. Keskin zekası yüzünden herkes ondan şeytandan korkar gibi korkmasıydı. Ermiş sayılabilirdi. Neşterlerinden daha keskin olan bakışı doğruca insan ruhunun içine in veriyor, iddialar, utançlar içinden Her yalanı hemen bulup çıkar veriyordu. Büyük bir yeteneği, yüklü bir serveti, çalışmayla geçen 40 yıllık lekesiz bir meslek yaşamı olmasının bilinci içinde babacan bir heybetle dolu olarak yaşayıp gidiyordu. Ağzı açık sırt üstü yatan Emma'nın ölü gibi yüzünü görünce daha kapıdan girerken kaşları çatıldı. Sonra bir yandan kani dinler gibi yaparak işaret parmağını burun deliklerinin altından geçirerek ikide bir pekala pekala diyordu. Sonra omuzlarıyla ağır bir hareket yaptı. Charles Bovary gözlerini ona dikmişti, bakıştılar. Acı görmeye çok alışık olan bu adam gözyaşını tutamadı. Gömleğinin önüne bir damla yaş düştü. Canivé'yi bitişik odaya götürmek istedi. Charles da onun peşinden gitti. Çok kötü durumda değil mi dedi. Hardal lapası mı koysak acaba? Ne, ne bileyim yani bu kadar insanı kurtardınız siz. Bir şeyler verin artık. Charles, doktor Lavia'yı iki koluyla kavramış, kendinden geçmiş bir halde onun göğsüne yaslanmış şaşkın, Yalvaran bir tavırla adamın yüzüne bakıyordu. ''Doktor Larvier, cesur ol biraz evladım, yapılacak bir şey yok artık.'' dedi. Sonra arkasını dönüverdi. ''Gidiyor musunuz? Geleceğim yine.'' Arabacıya bir şey söyleyecekmiş gibi, Canive ile birlikte dışarıya çıktı. Canive de Emma kendi elinde ölsün istemiyordu. Eczacı köy alanı da onlara yetişti, ünlü insanlardan ayrılamazdı çünkü, huyu böyleydi. Onun için Lariviere, yemeye bizde kalırsanız çok büyük onur verirsiniz bana, dedi. Hemen birini koşturup, Lyon d'or'da ne kadar piliç, Kazap'ta ne kadar pirzola, Tüvaşe'de ne kadar süt, Lestibadova'da ne kadar yumurta varsa hepsine aldırttı. Hazırlıklara eczacı kendisi de yardım ediyor. Bir yandan karısı entaresinin şeritlerini çekerek kusura bakmazsınız artık efendim diyordu. Çünkü bu bizim zavallı memlekette insan bir gün önceden haberli olmadı mı? Hüme ayaklı bardaklar nerede diye fısıldadı. E bari kentte olsak hiç olmazsa bir paça yahnisi. Sussana canım, doktor bey, e, yemeğe buyurun. İlk lokmalardan sonra Hume, felaket hakkında bazı açıklamalar yapmayı uygun buldu. Önce gırtlakta bir kuruluk hissettik, sonra mide boşluğunda dayanılmaz sancılar duyduk. Bol bol çıkarmalar peşinden de koma başladı, dedi. E, nasıl zehirlemiş kendini peki? Vallahi bilmiyorum doktor bey, Arsen'i nereden bulduğundan da haberim yok. O sırada elinde bir tabak yığını yaklaşan Jüstün, tir tir titremeye başladı. Eczacı nen var diye sordu. Bu soruyu duyan delikanlı, elinde ne varsa yere verdi. Bir şangırtıdır koptu. Hume aptal, beceriksiz, budala eşek diye bağırdı bizden bire kendini tuttu. Biraz önce anlattıklarını sürdürdü. Bir analiz yapayım dedim. E, doktor bey önce bir tüpün içine dikkatle doktor parmaklarınızı boğazına soksaydınız daha iyi ederdiniz dedi. Kani bey ise verdiği kusturucu ilaç yüzünden Demincek gizlice ağır biçimde azarlandığı için hiç ses çıkarmıyordu. Öyle ki Topal'ın ameliyatı sırasında pek küstah, pek konuşkan olan adamcağız bugün pek süklüm püklümdü. Çok doğru der gibi hiç durmadan gülümsüyordu. Humen'in ise böyle bir şöleni düzenlemiş olmaktan dolayı ağzı kulaklarına varıyordu. Sonra bencil bir duygunun etkisiyle Charles Bovary'nin Yürekler acısı hali de belirsiz biçimde keyfini arttırıyordu. Ayrıca doktorun şimdi kendi evinde olması eczacıyı kendinden geçiriyordu sanki. Bütün bilgisini ortaya döküyor, karmaşık bir biçimde kuduz böceği, upaz zehiri, mansiniyle engerek yılanı gibi bazı laflar ediyordu. Üstelik bir yerde okuduğuna göre bazı insanlar çokça tütsülenmiş sucuklar yedikleri için yıldırım çarpmış gibi bir anda ölüvermişler. Çok güzel bir raporda görmüştüm bunu. Raporu eczacılığın en yüksek kişilerinden biri bizim de hocalarımızdan olan ünlü Kade de Kasikor hazırlamıştı. O sırada bayan Hume göründü. Elinde ispirtoyla işleyen o titrek ocaklardan biri vardı. Hume kahveyi sofrada pişirme işine önem verirdi çünkü. Zaten kahvesini kendisi kavurur, kendisi çeker, kendisi karıştırırdı. Şekerin latince adını söyleyerek şakarum doktor dedi. Şeker kabını uzattı. Sonra çocuklarının sağlık durumları hakkında doktorun düşüncelerini öğrenmek istediğinden çocukların hepsini aşağıya çağırdı. Artık Larivier gitmek üzereydi ki Bayan Hume, kocamı da bir muayene etseniz dedi, her akşam yemekten sonra uyuyarak kanını koyulaştırıyor. Doktor kan anlamına gelen sank sözcüğüyle akıl anlamına gelen sens sözcüğünün birbirlerine benzer şekilde söylenmelerinden yararlanarak bir tekerleme uydurup ''Akıl değildir onu rahatsız eden'' dedi. Sonra kimsenin pek de fark etmediği bu sözcük oyunu yüzünden gülümseyerek kapıyı açtı. Eczanenin içi tıklım tıklımda doktor, belediye başkanı Tüvaş eden yakasını zor kurtardı. ''Adamcağız bizim hanım sürekli ocağın külleri içine tükürür, onun için zatürre olmasından korkuyorum.'' diyordu. Bine bazen ani şiddetli acıkmalar duyuyor, bayan Karon vücudunda karıncalanmalar hissediyor, Lerö baş dönmeleri geçiriyordu, Lestibadua romatizmadan, bayan Lefrensois ise mide ekşimesinden yakınıyordu. Doktor bunların hepsini başından sardıktan sonra üç atın çektiği arabıyla yola çıktı. Herkes de genel olarak kendisinin hiç de dostça davranmadığını söyledi. O sırada papaz Bernison elinde okunmuş kutsal yağlarla pazar yerinin sundurması altından geçiyordu. Dikkati ondan yana çevirdi. Hume Huyu olduğu üzere papazları ölüm kokusuna koşan kargalara benzetti. Zaten cübbe gördü mü kefeni anımsadığından papaz görmekten hiç hoşlanmazdı. Yani kefenden korktuğu için papazlara karşı nefret beslerdi. Bununla birlikte görevim dediği işten yine de kaçınmayarak Canive ile birlikte Bovarilerin evine döndü. Larvier yola çıkmadan önce Doktor Canvey'e siz sakın hastanın başucundan ayrılmayın demişti çünkü. Üstelik karısı engel olmasaydı iki oğlunu da yanında götürecekti. Bunu da sırf kendilerini böyle acıklı durumlara alıştırmak üzere bu manzara ilerisi için zihinlerinde bir ders, bir örnek olacak bir tablo olarak yer etsin diye yapacaktı. İçeri girdiklerinde odada görkemli bir ölüm havası vardır. Beyaz örtülü bir masanın üzerindeki kocaman haçın yanı başında yanan iki şamdının arasında gümüş bir tepsi içinde 5-6 tane pamuk topağı duruyordu. Çenesi göğsüne doğru sarkmış olan Emma göz kapaklarını alabildiğine açmıştı. Zavallı elleri de can çekişen kişilerin o hem korkunç hem tatlı kımıldanışıyla sanki daha şimdiden kefenin içine girmek istiyormuş gibi yatak çarşaflarının üstünde dolaşıyordu. Charles'ın rengi heykel kadar solgun, gözleri birer kor tanesi kadar kıpkızıldı. Karyola'nın ayak ucuna geçmiş karşısında ağlamadan duruyordu Berri yandan da papaz bir dizinin üzerine çökmüş alçak sesle bir şeyler mırıldanıyordu.